edebiyata dediğimiz şey bu oluyor. Yani Niyetin edebiyatını konu yapıyoruz. Yani. Yani. Bunu aslında günlük hayatta da var. Böyle belki konuyu dağıtıyoruz ama e, iyi anlaşılması bakımından örnek veriyoruz. Mesela bir anne çocuğu ağır hasta. O çocuğun nenesi de geliyor. Annesine çok geçmiş olsun. yavrum. Ya Rabbi şifa ver çocuğumuza. Ya Rabbi şifa ver torunumuza diyor. Anne ve nene. Bunu yani şakasını yapamazlar bunun. Onların duası tam duadır. Komşulardan biri de geliyor. Hayrola kaç gündür görmüyoruz diyor. Çocuk hasta diyor. Nerede diyor. İşte şurada yatıyor. E, Allah şifa versin. Dualar aynı dua. Cümleler aynı. Komşunun biri ha senin çocuğun hasta mıymış? Allah şifa versin demesiyle bir annenin bir ninenin Allah şifa versin demesi arasında yani tabi kimseyi sen bunu sahtesi söyledin demiyoruz ama tabiatı icabı ile hangisinin ki böyle ciğerlerinden söküle söküle gelip Amin diyordur büyük ihtimal nene ve annenin ki yani o kana en yakının ki hissediyordur öbürü de ne diyecek yani bana ne hastaysam mı diyecek? Meşbur geçmiş olsun diyecek. Allah şifa versin diyecek. Bunun çok daha cazip bir örneğini bir gün bir camide e, namazı kıldım. İmam Efendi beni tanımış. Hatta ben sünneti geç bitirmiştim. O dua ederken sünneti yeni bitiriyordum. Selam vermemiştim. İmam baktım diyor ki arkadaşlar Müslümanlar diyor bu da meşhur bir Nurattin Hoca var. Namaz kılıyor. Gitmeyin bekleyin size konuşsun dedi. Tuzağa düştük. <gülüyor> ben böyle müftüden plan izin almadan camide konuşmayı uygun bulmuyorum. Yani her yerin bir kuralı var. O kuralı uymak lazım. Neyse selam verdim. Cemaat döndü bana baktı. Cemaatinde bir kısmı tanıdı herhalde. Çıktım. İmam Efendi dedim ya belki sesim iyi değil. Belki acelem var. Niye beni meşgul ettin dedim. Acelem varsa az konuşursun dedi. Neyse söze başladım. Şimdi acelem yoktu ama dedim ya izinsiz böyle uzun vade orada durmayayım düşündüm. Beş dakika konuşmaya karar ettim. Dedim ki efendiler size bir sorun var. Sorun şu. Bu namazınızı Allah kabul etmeseydi şimdi öyle yıkıldık burada. Bu yüzden cehenneme girecek miydiniz? Baktım bize cevap vermiyor lan zor. Ya bildiğiniz bir şey bu merak etmeyin dedim. Hoca efendi dedim sen cevap ver. Bu namazı Allah kabul etmese, bu öğle eksik olduğu için cennete girecek, cehenneme girecek miyiz? Yani bu bir cennete engel mi? Engel tabii hocam dedi. Bir namaz bir namazdır dedim. Peki bunun karşılığı Allah bu namazı kabul ettiyse biz cennetlikiz demek midir dedim. Tabi o da o demektir dedi. Ya Müslümanlar dedim böyle katılıyor musunuz? 3-4 saf var camide. Doğru mu konuşuyoruz biz Hoca Efendi yle? Bir iki ihtiyar he doğru filan dedi. Genelde insanlar refleks göstermek istemiyorlar. Sorunun peşi gelir neyime gerek yani <gülüyor> bu yaşta imtihan olmayayım diye. Peki Efendiler dedim. Şimdi dedim soruma geçiyorum. Bu övrenemazı madem bizim cennetimiz veya cehennemimizdir. Dışarı çıktığımızda şimdi bu caminin kapısında bir tanemiz ayak kapısını giyerken Allah kabul etsin. Ne mutlu cennetliksin. Öyle yıkıldın. Şurada düşüp ölsen cennete gideceksin dese. Ee, elhamdülillah şükürler olsun şu anda cennetteyim diyebilir misiniz? Yoksa içinizden ne geçiyor? Ulan ne kabullillah. Ne kabullillah. Nasıl cennete geçeceğiz? mı düşüneceksiniz? Şunu lütfen birbirimize cevap vermeden çünkü muhakkak demiştir birisi Allah kabul etsin cuma namazında öyle diyor muhakkak bunu nasıl algılıyoruz biz diye lütfen bir test edelim dedik hoca efendi müdahale etti dedi ki ya bunlar üniversiteye hazırlanmıyor ne yapıyorsun sen dedi zor sorma dedi sen karışma dedin beni buraya çıkarmasaydın. sonunda bir noktaya geleceğiz neyse dedirttim sonunda yani ne ya bileyim işte böyle edin, dua edebiyatı dediğimiz şey ne diyeceğiz bir tanesi dedi ki hayırlı olsun mu diyeceğim ne diyeceğim dedi. tabii Allah kabul etsin diyeceğiz dedi <gülüyor> sinirlendiler de biraz ama dedim bakınız Allah kabul etsin diyen de amin be evladım diyen dede de hepimiz bunu tam yüreğimizden söylemiyoruz yüreğimizden amin demiyoruz buna bunu inkar etmeyelim. Halbuki başta ne karar ettik? Bu cennettir bu öğlen namazı veya cehennemdir. Ama biz camiyeden kıbleye arkamızı dönüp kapısından çıkarken bu kaliteyi kaybediyoruz. Sonra da Allah'ın bizi cennete koymasını istiyoruz. Doğrusu ne bu işin? Ya madem yüzde yüz inanıyoruz bu cennettir, cehennemdir. Bu kaliteyi bizim korumamız lazım. Ama şeytan ne yapıyor? Hazreti Ömer'in kıldığı namazla hiç benziyor mu senin namazın? Bir de kıldım diyorsun diyor. Bir fantazi tefekkür üretiyor. Gereksiz tefekkür ürettiriyor. Ben umut bağlamalıyım ki bu namaza. O namaz beni cennete koysun. Ne demek ya? Hiçbir kusurum yok. Abdestimi tam aldım. Kıbleye tam döndüm. İmam elini kaldırdı kaldırdım. İmam Rukiye'ye gitti Rukiye'ye gittim. Dua yapıldı, Amin dedim. Ne yapacağım ben başka? Rabbim de kabul edecektir diye ben bir umut bağlamalıyım. Yani ben kandilimi yanık tutacağım ki e, melekler de buna e, yani Amin desinler, kabul olsun. Şimdi burada dua edebiyatı diyoruz ya biz. Bunu hastaya uygularken yani anne nasıl yürekten Ya Rabb bir şifa ver diyor, nene Amin diyor. Komşu da Allah şifalar versin diyor. Aynı şey bireysel olarak namazımızda, orucumuzda da var. Haccımızda da var. Mesela hac, e, haçtan gelince e, Allah kabul etsin ne mutlu sana diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Annenden doğduğun gün gibi günahsız günahsızsın. Yani bebek nasıl ilk doğduğu üçüncü gün ne günah olacak bebeğin? Haçtan dönen öyledir kulakları hariç diyor. Hacı Efendi'ye bunu söylesen saldı. Ya sen o yaparsan, yani sana melekler niye alkış tutsunlar ki? İşte bizim yani ümmet çoğalsın diye evlilik niyetimizde samimiyetimiz de böyle bir şeydir. Bu niyetimiz yerle göğün arasını dolduracak kadar büyük çapta da olabilir. Hasretten gözlerim yaşarabilir. Sıfır sonuca da ulaşabilirim. O niyet bana yeter kıyamet günü. O niyet bana yeter. Şimdi hocam, konudan konuya geçtik. Şimdi bazı mamuller var. Bir, aynı fabrikanın ürünü. Bir tanesinde bir etiket, bir tanesinde başka bir etiket. Mesela biz bir mobilya almaya gittik. Mobilyacı bize dünyanın parası söyledi. Vah bize bunun gücümüz yetmez Mağazadan çıkarken müşteri temsilcisi dedi ki abi dedi aşağıda aynısı var dedi. Aynı. kumaş aynı, ahşap aynı. Her şeyi aynı. Ne kadar? Beşte bir fiyatı. Allah Allah nasıl olur ya? Dedi bunun üzerinde etiket var. Bu Etiketin fiyatı bu. Markanın fiyatı. Markanın fiyatı. Aslında bu ümmet şeyi... E, ahirete taalluk eden kısmı olduğu gibi dünyevi mesela etiketi böyle vurduğunuz zaman karşınızdaki hanım da değerleniyor, yüceliyor. Veda Utbesi'nin garantisi Tabii, altında. Erkek de yüceliyor. Niçin? O etiketi taşıyorsunuz artık. Sıradan etiket değil. Yani fabrik, aynı fabrikadan yani evlilik olarak aynı evliliği yapıyorsunuz ama niyet öyle bir etiket yüklüyor ki insana Beş misli yüceliyorsun ya da rakam söylemiliyor. Öbürüyle tartışılamayacak bir seviyeye yükseliyorsun. Aynı zamanda bu seviyeye yükselirken ya yani kurumsal olarak yükselirken bireysel olarak da yükseliyor insanlar. Yani eşler de kadın da değeri yüceliyor. Aynı şekilde erkeğin de değeri yüceliyor. Çocuk da. Çocuk da tabii ki. Kayınpederlik, kaynanalık da. Tabii Baldız olmak, kayın olmak. niyetli olan herkesi yüceltiyor, bu anlayış. Yani hani şey vardır, denir ki birisi İslam'a girdiği zaman İslamla şereflendi. İslam'a şeref katmaz hiç kimse. İslamla şereflenir. Bu da aynı şekilde. Yani ümmet niyetiyle bir iş yapıldığı vakit kişiye şey katıyor, değer katıyor. Şey, İslam'da bir değişiklik yok. Allah'ın dini zaten. Zaten şerefli, zaten değerli. İnsanlar o niyetle, o evliliğe, o kurumu hazırladıkları zaman kendileri değerleniyorlar, kendileri kıymetleniyorlar, kendileri anlam kazanıyor diye düşünüyorum. Şimdi, evet, bu, bu marka meselesi önemli. Yani ee, bu markada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içmin, isminin geçtiği yerde fark başka. Burada bir nokta çok önemli. Şimdi ümmet büyüyecek. Ümmetin bir parçası olacağız diye evlenelim, yuva kuralım, yuvamızda kalite o olsun, mobilyamızı o dekor oluştursun, misafirlik anlayışımızı o dekor oluştursun dediğimiz zaman ortada bir gerçek var. Bu hayat benim tek başına ne Müslümanlığımı, ne sağlığımı yaşayamayacağım bir hayat. Dostlarım, rakiplerim, düşmanlarım var. Ümmeti Muhammed, düşmanı dostundan fazla olan bir markanın adıdır. Madem marka dedik. Bunun karşısında Ümmeti Muhammed, Hristiyanlığı ve Yahudiliği, Kaldırarak yerine gelmiş bir ümmettir. Kıyamete kadar da Yahudi ve Hristiyanım diyen herkes ümmeti Muhammed'e düşman olacaktır. Bunun hiç alternatifi yok yani. Şeytan da hepsine düşman olacak. <gülüyor> Yahudi, Hristiyanım, Müslümanı. E tarihte e, ta ilk asırlardan beri, insanlığın ilk asırlarından beri hiç Allah ve din kabul etmeyen bir güruh var. Onlar bir din olduğu için ümmeti Muhammed'in karşısında olacaktır. Benim ümmeti Muhammed'ten olmam demek kılık kıyafetimden, sakal bıyığımdan, temizlik anlayışıma kadar bir sürü hassasiyetlerim olmasını gerektirecek, zevklerimden ferahat etmem gerekecek. Dolayısıyla kaçan zevklerim bana düşman olacak. Yani ümmeti Muhammed'den yana tavır koymak. O çatının altında yuva kurmak. Bir tür mücadeleci, bir tür taarruzda, bir tür fedakarlığa hazır aile sahibi olmak demektir. Sadece tercihim benim. O değil de bu oldu ama her şey ortada devam ediyor. Bu ümmeti Muhammed olmakla yani mümkün değil. Türkiye'de olmak bile Ümmet-i Muhammed'in içinde bir bölümün adı olduğu halde Türkiye'li olmak bile ağır bedeller ödetiyor değil mi hocam? Yani mesela sizde biz yaşatız hemen hemen. Ben Türkiye'nin bütün dünyanın saygın bir ülkesi kabul edildiği haberleri hiç duymadım bugüne kadar. Bizim çocukluğumuzda bir Kıbrıs sorunu vardı. Bütün dünya Kıbrıs yüzünden Türkiye'ye düşmandı. Ben 10 yaşından itibaren öyle başladım hayata. Ve Şimdi bakıyoruz yani neredeyse hala Türkiye pasaportu dünyanın her ülkesine girebilen bir pasaport değil mesela hala. Belli Afrika ülkeleri bile vize koyuyorlar. Ne demekse bu. Nesi varsa adamın o da vize koyuyor. Yani Türkiye'li olmak bile bir bedel ödemeyi yükün altında yaşamayı madem seviyorsun madem bu bayrak senin başının üstünde duruyor o zaman sen bunun bedelini ödeyeceksin bu bedel paran oluyor vergin oluyor askerliğin oluyor bir destek oluyor neyse artık yani bir bedel ödüyorsun bu Türkiye toprağımızın adı bizim bir de akidemizin, imanımızın adı olan ümmet var. Bunun da bir bedeli var. Yani bu bedel, mesela ümmet mantıklı bir aile kurmak düğün öncesinden başlıyor bir defa. Nişanda bir mahremiyet meselesi oluyor. Düğün daha salonunun farkından ortaya çıkıyor bu sefer. Yani hem ümmet adına aile kurduğunu söylüyorsun hem de düğünde sazlar çalıyor işte tokuşlar bokuşlar böyle bir şey olamıyor bir bedel ödenecek ödenmiş bedellerle de olduğunda Allah ona bereket veriyor Şimdi işte o dua edebiyatı yapmak dediğimiz şeyde yani biz ümmet adına gene işte hayırlı olsun diyoruz ama ümmetten taviz alarak akidemizden kopararak ibadetimizden ve ruhi anlayışımızdan yırtarak yaptığımız için de lafla bile ümmet anlayışı ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla biz o gence ümmetinin büyümesini niyet et. Tamam mı? Gencim, kızım dediğimiz zaman bu ümmet balon değil. Üf, yaptın mı şişmiyor. Bu ümmet senin tavırlarınla senin tercihlerinle senin tuttuğun evle tuttuğun düğün salonuyla evindeki mobilyayla büyüyecek bu ümmet. Mesela çok böyle inşallah gerekli bile değildir ama anlaşılsın diye bir örnek verelim. Madem ümmet büyüteceğiz bu bu ümmetin evinde bu ümmetin kurduğu ailede ne kadar çıplak kadın figürü olmayan mobilyalı ev varsa mesela bir ölçü olarak o evler üzerinden ümmetin varlığını ölçeceğiz biz kapısında ümmeti Muhammed'e ait bir evdir yazıyor ama içeride müstehcen resimler duvarlara asılmış ümmet o evi kendi evi kabul etmiyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o evi kendi evi kabul etmiyor ki mesela alkol Şişesi bulunan bir ev. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benim ümmetimden bir evdir dediği bir ev olabilir mi? Tabi bu şişeyle kastım yani içine sirke konmuş şişe değil. İşte düğünden hatıra kaldı bilmem ne diye. Yok Avrupa'dan gelen bir arkadaş getirdi. Nasıl saklıyorlarsa sonra? Gördüğüm için söylüyorum Sare. Yani gördüğüm için söylüyorum. Bir de bir hocayı çağırdığın bir salonda dekor olarak onu kullanıyorsun. Hatta döndü bana dedi ki yani hocam diye bunu bizim içeceğimizi zannediyor musun dedi ya dedi. Bu nedir burada dedim de bunu içeceğimizi zannediyor musun dedi. Niye tutuyor o zaman evinde diye bir soru Hiç gelir Almanya'dan yani. Almanya'dan bir akrabası getirmiş. O akrabayı da çok seviyormuş. Her sene ziyaretine gelir görmek istermiş onu. Bu işte markaya ters hocam. Ya marka seni kabul etmiyor ki o zaman. Evet. Yani markalar Üzerine etiket yapıştırıyorlar ama Yani mesela bir çizgi yan olsa onu yapıştırmıyor ki defolu diye işte o Beşte bir fiyatlı olan bölgeye indiriyor onu O beşte birde muhakkak bir defo bir şey vardır ama Sadece o markayı çünkü bedava koymuyor adam oraya Bir şirketin malından fazla markası değer ediyor Ümmeti Muhammed'denim demek Bir bedel istiyor Mesela En güzel örneği Ümmeti Muhammedten İstifade ederek o çatının altında bir ev mi kurdun? Kurdun, tamam. Allah'ın seni kabul etmesini istiyor musun? İstiyorsun. İnnallâhâ me'assâ verin. Değil mi? Evet. Bu ümmet sabırlı bir ümmettir. Allah sabredenlerle beraberdir. Karı koca sabredecekler ki Allah onlarla beraber olsun. Ayet. Ayet. Şimdi elbette sabrında bir boyutu var. Mesela, Neuzübillah cinayete sabretmeyiz. İnnahu lillahi. Zinaya sabretmeyiz. Allah muhafaza buyursun. Yani ona sabır sabır öyle değil. Ama üçüncü defadır tembih ediyoruz. Ters yapıyor. Sabrederiz. Sabrederiz. dün bir hanım kardeşimize cevap verdim. diyor ki yıllardır sizi dinliyorum diyor. Hep sabrı anlatıyorsunuz diyor. Ama yakında psikiyatise gittim diyor. Bana dedi ki hastanelik olur ve kanserden ölürsün dedi sen dedi. Bu sabır böyle olmaz dedi dedi. Ve anlattı. Bir buçuk sayfa kadar eşinin takıntı hastalığını anlattı. Bir çorabı bir defa giyiyor. Bir çamaşırı bir defa giyiyor. Kendisini iğreniyor. Yani mesela... ...siz buraya tutuyorsunuz ben iğreniyorum... ...bunun bir boyutu yani... ...bu tabii tabi abartmamak lazım... ...kendisinin tuttuğu yeri temizliyor dedi... ...kendisi dizine eli değiyor... ...dizini siliyor dedi... ...bu, bu hani... ...hakıtın anormal bir şey... E ona da cevap olarak dedim ki... ...bacı doğru haklısın... ...burada sabır yok... ...hayatını... ...yani bu 14 senedir böyle yaşıyormuş kadıncağız... 14 sene bir de bunu önceden gizlemişler. Bu söylenmesi gereken bir hastalık. Yani aile bunu söylüyor. Çocuğumuz çünkü bu yeni oluşmuş bir şey değil. Muhakkak bu ufak ufak vardı ve gitgide büyütüyor diyor. Gitgide büyütüyor diyor. Mesela yatarken derin nefes alma diyormuş. Niye? Nefesin çok gider havayı kirletirsin. E bu deli yani bununla e, dedim evet haklısın e, bir aile danışmanı ve psikologla beraber e, bu durumu raporlandır eşin zaten e, tedaviye gitmez bu tipler büyük ihtimalle e, ondan sonra mahkemeye müracaat et boşan dedim haklısın dedim yani sabrın da bir boyutu var ama bu başka bir şey ya iki kere sana dedi ki camın önüne bunu koyma görüntüm bozuluyor. Yani bundan da kıyameti koparmak mümkün değil ya da işte beşte gidelim annemlere dedi de sen altı buçuğa kadar bekletti, beklendi. E bu bir defa olur, beş defa olur, on defa olur yani bunlara sabrederiz. Demek ki ümmetten olmak, ümmet adına olmak, ümmet kalitesi taşımaktır. Bu kalite sadece duvarlarda Kabe resmi olmasıyla oluşmuyor. Evde seccade var diye bu kalite oluşmuyor. Bu kalite sabırda oluşuyor. Sabır gerekiyor, kanaat gerekiyor. Çocuklarımızın üzerinde tahammül gücümüzde gerekiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu ümmetin ilk ailesini kurdu deyim yerindeyiz. Hatice annemizle çünkü peygamber olmadan önce aile oldu. Dolayısıyla Hatice annemizde fakirliği İliklerine kadar yaşadılar mı? Yaşadılar. Düşman saldırısını sonuna kadar yaşadılar mı? Yaşadılar. Ee, zorlukları, sosyal zorlukları, iklim şartlarını, her şeyi yaşadılar mı? Yaşadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan dolayı ailesini salladı mı? Sallamadı. Daha sonraki durumlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani ailesinde her şey tuşa basıyorsun oluyor şeklinde mi oldu zannediyoruz biz. An Anamız Ayşe radıyallahu anh'a aylar geçerdi de sıcak bir çorba olmazdı evimizde demiyor mu? E, bütün bunlara rağmen ne oldu? Ümmet mantığı yani akideyle etkilenme, imanla etkilenip yuva kurma mantığı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in evinde hissedildi. Ona iman eden ilk neslin ashab-ı kiramın evinde hissedildi. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Eğer biz bunu becerebilirsek markanın hakkını verdiğimiz için marka yani ümmet markalı aile oluruz. Bu Allah'ın bereketinin, rahmetinin ailemizde olmasını sağlar. İşte dua edebiyatı dediğimiz yani e, hayırlı olsun lafla söylediğimizle gerçekten hayırı ciğerlerimizden hissederek söylediğimiz arasındaki fark olur. İnşallah yani ümmetimiz çoğaldı seviyesine çıkacağız inşallah. Çocuğumuz oldu seviyesinden. Çocuğumuz oldu değil. Çocuktan önce ben varım. Evet. Bir aile var bir defa. Evet. Bu aile çocukla büyüyecek. Ama burada Salih Hafız şunu da unutmamak lazım. Şimdi ben öyle düşünüyorum. Eşim öyle düşünmüyorsa ne olacak? Tek kanatla bu kuş uçar mı? Sorunun cevabı. Tek kanatla kuş uçar mı? Uçaklar uçuyor hocam. Tek motorla. Yok uçmuyor. İnişe en arızasız şekilde inişe geçiyorlar. İnsan tek kanatla uçuyor. Lut aleyhisselam uçtu. Lut aleyhisselamın karısı var mıydı? Dava olarak yok yoktu. Hem de ümmetin en kötü evet, kadınıydı. Yani o zaman... Davaya hıyan etti. Kötü yani. kelimesi Türkçe'de başka manada Hıyanıca anlaşılıyor. Kadına evet. mal edildiğinde öyle değil yani. İman açısından, ahlak açısından. Evet. Ee, Nuh Aleyhisselam tek kanatla uçtu. Ayetle sabit değil mi? Neden ama? Neden? Çünkü sen tek kanat oldun mu Allah senin ikinci kanadın oluyor o zaman. Ve ricli hülleti temşi Senin yürüdüğün, tuttuğun, gördüğün, duyduğun oluyor Allah o zaman. Bunu unutmuyoruz. Bu çok önemli hocam. Aleyhisselam Nuh aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın karısı vardı da, yüzlerce senelik karısı vardı Nuh aleyhisselamın. O kafada değildi. Düşmanıydı her şeyden evvel. Düşman. Bildiğin düşmanıydı. E şimdi... Nuh Aleyhisselam nasıl uçtu belki tek kanatla? Çünkü ikinci kanadı Allah oldu onun Celle Celaluhu. İkinci kanadı Allah oldu. İkinci kanadı Allah olmak sadece ona mı mahsus? Hayır. Sen samimi olursun. Tamam mı? Allah senin eksiğini tamamlar. Hatta ve hatta senin eşine merhamet verir kalbine. Yıllar sonra senden daha iyi hale gelir. Dört kanatlı olursun o zaman. Çift kanatlı değil mi? Dört kanatlı olursun. Onun için bir gerçeği de düşünmek lazım. Biz böyle planladık diye, böyle tedbirler aldık diye illa böyle olacak kuralı yok. Şu var ama sadece güzelliğe takılırsan, forsa takılırsan, işte memurdura takılırsan, yani evlilik öncesi tercih yaparken, hep maddi boyutu öne çıkarırsan aradığını bulursun. Yani forslu bir adamın eşi olursun. Forslu bir kadının eşi olursun. Güzel bir eşin olur. Ama bir sorun var. Aradığını bulursun sadece. Gerekeni bulamazsın. Bu bölümü de şekilde tamamlamış olalım. İnşallah. Başlıklarında devam edeceğiz. İnşallah.